Sultan 3. Murat Türbesi Sultan 3. Murat Türbesi, 1599 yılında Mimar Davud Ağa ve Yardımcısı Dalgıç Ahmet Ağa tarafından, 3. Murad'ın 1595 yılında ölmesinden 4 yıl sonra, 2. Selim ve Şehzadeler Türbesi arasına inşa edilmiştir. 3. Murat Türbesi, altıgen planlı, çift kubbeli. Dıştan mermer kaplı ve ön tarafta revaklı bir bölümü bulunan en büyük Osmanlı türbelerinden biridir. Türbe, dıştan sade görünümlü, içte ise 16. yüzyıla tarihlenen mercan kırmızısı renkteki İznik Çinilerinin en güzel örnekleri ve kalem işi süslemeleriyle zengin bir görünüme sahiptir. İç telacı zemin üzerine beyaz renkle yazılmış celisürüs Çin'i kuşağı bulunmaktadır. Türbe içerisinde pencereler üç sıra halinde yapılmıştır. Alt sırada kapaklı pencere aralarına ahşap kündekarı dolaplar yerleştirilmiştir. Türbenin kündekarı tarzındaki giriş kapısı, geometrik şekilli sedef kakmalarla süslüdür. Ayrıca, kapının sağ kanadında herkes ölümü tadacaktır, sol kanadında ise ona döndürüleceksiniz ile dalgı çahmeda yazılıdır. Türbe içerisinde, Sultan 3. Murat, eşi Safiye Sultan, kızları, Saray mensubu kadınlar ile şehzadelere ait 54 sanduka bulunmaktadır.